1774 numaralı konu, İbni Abbas radıyallahu anha'ın bir hutbesi, Şakik şöyle anlatıyor, bir hek mevsiminde hek emirliği yapan İbni Abbas bizlere bir hutbe irat etti, bu hutbesine Bakara suresini tefsir etti, onu dinlerken kendi kendime şöyle diyordum, ben bu kadar güzel konuşan kimseye rastlamadım, eğer İranlılarla Rumlar, İbni Abbas'ın bu konuşmasını dinlemiş olsalardı Müslüman olurlardı.